Vukufi kalbi ve zikretmenin usulü İmam-ı Rabbani ve mücedded Elfisani Kudsesi Ruhu Bizim yolumuzla ihtigal edenler kalbi vukuf keyfiyetine devam etsinler. Çünkü kalbi vukuf üzerinde devam eden hiçbir meşguliyetle müessir olmamış olsa bile şüphesiz kalbi vukufla muvaffak olur, müteessir olur ve tahkiki olan imanını müşahade eder. Ancak kul, Bilinen keyfiyeti müşahede etmekle şüphesiz Rabbini bilir ve imanın müşahedesi sayesinde inancı tahkiki ve şuhudi olur buyurmuştur. İnsan ruhu kalp vasıtasıyla bil külliye bedene sirayet eder ve bedende tasarruf eder. Çünkü madde alemindeki cismaniyetin cüzleri alet ve edevat, ruh ise üstün ve tasarruf edici bir ustadır. O halde salik kalpte ruhuna müteveccih olur, ruhunu görür, dimağın içindeki nefs-i natıkasının cevherini bilir, hilesini anlar, onu tasfiye eder ve kendisi de kurtulur. Aslında dimağın önünden ve iki kaş arasının hizasında şakakla göz arasındaki hattın birleşme merkezindeki zar içinde nefs-i natıka bulunmaktadır. Umum vücuda tepeden baktığı için hakim, asabi damarlar vasıtasıyla da hassas ve tahrikçidir. Bundan dolayı o, kalbin ruhu görmesine engel olur. O cevheri saf, kalbi daima ruhanilerden cismanilere çeker. Salik, nefsi emmare diye tabir olunan cevheri safı, kalbinin tasarrufu altına alamadığı müddetçe ruhunu göremez. Görebilmesi için Salik, kalbi ile ruhuna yönelir. Kemali dikkatle saf cevherin hayali, vehmi, akli ve hissi olan telkinlerini sarfı nazar eder. O cevherin batıni ve zahiri idraklerinden sıyrılır. Göz kapalı, kulak işitmez, el ve bütün damarlar kıpırdamaz, hissi müşterek zahiri duygulardan kesilmiş olduğu halde muazzam sükutla var kuvvetiyle kalbinin en derin köşesinden Allah, Allah, Allah der. Bu mübarek lafzı tekrarlarken lafız ve mahrecini çıkarır. Acelesiz ve sürekli, devamlı, tarif olunan huzur keyfiyeti içinde yarım saat, bir saat devam eder. Yahut 3000, bin, 1 bin, bir veya iki oturmada Allah lafzını tekrarlar. Bu keyfiyetle zikretmeye, istihlak ve istigrak yolu ile zikretmek denir. İstigrak ve istihlak yolu ile zikrin devamı ne kadar fazla olursa, o kadar fenadan ibaret, huzur ve nispet erkenden tahsil edilir. Burada üç afattan korunmalı. A. Hissi müşterekin, beş zahiri duyu ile hissettiğini sarfı nazar etmek. B. Hayali kuvvetin cisimlendirdiği suretlere bakmamaktır. C. Kuvve-i ve cevheri safın korku ve endişelerini sarf nazar etmekle korunmaktır. Zira kalbin bu keyfiyetle zikretmesinden yukarıdan kalbe ve tüm azaya korkuyu, titreyişi, bağırmayı ilka eder. Burada salike korkunç cezbeler gelir. Kalp ise aşağıdan cevheri safı tutup esir etmeye çalışır. Muvaffak olan salik burada nefsini esir ederse korku aşka döner. Cezbe ve mecazdan hakikate dönüşür. Fena fillah olmakla neticelenir. Allah korusun, nefs galebe çalarsa, cezbe hakikatten mecaze dönüşür. Nefsi emmare, hayali, vehmi suretleri bir taraftan kalbe saldırır. Diğer taraftan da şeytan, cin ve habis ruhlar bedene saldırırlar. Bu takdirde düşüşten dolayı salikin içi harap olur. Buraya kadar şeyhe gerek yok. Burada ihtiyaç çok. Şairin birisi yani Ahmet Cezeri, aşk yolunda helak olmamı kurtuluşuma değiştiremem der. Yani nefsi natıka ve askerlerini aşk yolunda helak etmeyi, aşktan kurtuluşa değiştirmem demektir. beyazıd Bestami Kaddesallahu Sami Salik'in seyri nefsinedir. Ve nefsinin halini bilmekten ibarettir. Natıka nefsini esir ve helak eden Rabbinin tecelliyelerini müşahade eder. O cevherin esareti ne kadar fazla ise fenadan sonra marifet derecesi de o kadar yüksek olur. İşte vuslat, nefsi bilmek, ondan kurtulmak demektir buyurmuştur. Şeyh Cüneyd-i Bağdadi, kalbi vukufun keyfiyetini, ve galebe çalmasını nazarı itibara alarak tasavvufu şöyle tarif eder. Tasavvuf, oturup bedenin umum azalarını cismani ve ruhani olan her şeyden tatil etmektir. Akli ve zihni tasavvurlardan, hayali ve vehmi hislerden sıyrılmaktır. Yani, nefsi natıkanın cevheri, kalpten ruhu gizlemiştir. Salik, ilmi, resmi, Hayali kuvvetlerin suretlerinden dolayı Rabbinden cahil kalmıştır. Kalbi vukufla salik bu kuvvetleri bertaraf eder ve kalbini celal zikri ile cilalandırır. Ne kadar cilalanırsa o kadar Zat-ı Bari Taala'nın tecellilerini müşahade eder. Bu müşahade ile nefs fena bulur. Fenalıkları unutur. Ne kadar unutursa o kadar da fena huyların arzusu kaybolur. Önce salik bu keyfiyeti müşahede etmiyorsa daha karlıdır. Çünkü tehlikelerden âri olur. Fenanın alameti, bidayette nefsin arzularını unutmaktır. Nihayette ise hakikat zannedip gördüğü madde, cisim ve mülk âlemi hayal, hayal diye zannettiği melekut, emir âlemi, ruhaniyet, hakikat olur. Kısa tarifle madde serap, mana şarap olur. Bundan dolayı kalpte ve nefste nurlardan başka görülen ve hissedilen her şey gayb olur. Evvelden müşahede edilen madde yok görülür. Yok zannolunan var görülür. Nitekim güneş ayna veya cam parçasında görüldüğü zaman ayna yok görülür. Güneş var görülür. Açıkçası Tecellilerden dolayı salik masivayı yok gibi görür. Yine bidayette bu hal müşahede edilmiyorsa alameti fenalıkların arzusunun ve düşüncesinin kaybolması unutulmasıdır. Eğer bu alamet yok ise müşahede ettiği yıldızlar ve güneşler nefsin kendisidir. Şeriat ahkamının tatbiki ise fenafillah olmanın alametidir. Ya olmuş ya olacak. Kalbi vukufla zikir tüm vücudu dolaşıncaya ve hakim oluncaya kadar zikrin adedi 5000 bin ile 21 bin arasındadır. Murakabe bahsinde vukufi kalbi'nin çeşitleri yazılmıştır, oraya bakın.